Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulabilir, Nisa, 4.suri 123 ayeti kerimesi nazil oldu, vahiy sona erdiğinde Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, şu anda nazil olan bir ayeti sana okuyayım mı, buyurdular, evet ey Allah'ın Resulü, okuyun, dedim, Hazreti Peygamber yukandaki ayeti okuduklarımda belimin kırıldığını zannettim ve kendimden geçer gibi oldum, bu durumumu fark eden Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, ne oluyor, diye sordular, ey Allah'ın Hangimiz kötülük işlemedik ki? Şimdi biz bütün bu yaptıklarımızdan dolayı cezaya mı çarptırılacağız?" dediğimde de şöyle buyurdular: "Ey Ebubekir, müminler işlemiş oldukları kötülüklerin karşılığını bu dünyada çekecekler ve böylece kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna günahsız olarak çıkacaklardır. Diğerlerine gelince Allah Teala kıyamet gününde cezalandırılmak üzere onların günahlarını biriktirecektir." Hazreti Ebubekir şöyle anlatıyor: "Bir gün kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı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 Sık sık başımıza gelen şeylerdir dediğimde ise işte bu işlediğin kötülüklerin bu dünyada verilmiş olan cezasıdır buyurdular.